Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır Selahat ve Selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in hicret olayında mesajlar ve manalar vardı. Hicret olayını bütün cepheleriyle iyi okumaya muhtaçtık. Bize yansıyan yanlarını, bize ders olan taraflarını iyi görebilmeliydik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün arkadaşlarını Medine'ye yolcu ediyordu. Hicret dalga dalga gerçekleşiyordu. Dört ay gibi bir zaman diliminde hicret gerçekleşiyordu. En sonunda Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem kendisi ve Hazreti Ebu Bekir Efendimizle hicret ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetin öncülerine bir hakikati öğretiyordu. Öncü konumda olanlar önce toplumunu düşünürlerdi. Bir tehlike varsa o tehlikeyi önce toplumun öncüleri hissederlerdi. Gereken tedbiri önce onlar alırlardı. Öncüler toplumu kendine tercih ederlerdi. Peygamber Efendimiz müminler için bir tehlike şehri olan Mekke'den önce arkadaşlarını çıkarıyordu. Önce onlara yol veriyordu. Bu tehlikeli kentten son olarak kendisi çıkıyordu. Şerefli arkadaşlarını candan aziz biliyor, aziz tutuyordu. Tövbe suresinde öyle buyuruluyordu. Size bir sıkıntının dokunması onun çok zoruna gider. Onun kalbi bir anne kalbinden çok ileriydi. Anne çocuklarına kıyamazdı. Anne çocuklarına dayanamazdı. Anneler çocuklara hastalandığında, Kalpleri kan ağlardı. Çocuklarım hasta olacağına ben hasta olsaydım derlerdi. Dilhun olurlardı, perişan olurlardı. Peygamber Efendimiz ümmeti için, şerefli arkadaşları için bir anne kalbinin duyarlılığıyla kıyaslanamazdı. Anne kalbinden çok daha yüksek bir duyarlılığa sahipti. Efendimizin şerefli arkadaşları Efendimiz'i çok ileri boyutta seviyorlardı. Kelimelerle ifade edilemezdi sahabe kiramın peygambere olan sevgisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı canlarından aziz biliyorlardı. Rahmet elçisinin yoluna canlarını sebil ederlerdi. Anneden, yardan, vatandan geçerlerdi. Bir kesit olarak sunmak isterim. Dönem Hazreti Ali Efendimizin devlet başkanlığı dönemiydi hazret Alefendimiz Kufe'deydi. Kufa şehrinin bir grup genci hazret Alefendimizin çevresinden ayrılmıyordu. Gençler Alefendimizle ilgili nice kahramanlık hikayeleri dinlemişlerdi. Savaş meydanlarının yenilmez savaşçısı olduğunu biliyorlardı. Alefendimiz Haydar-ı Kerrardı, Şah-ı Merdandı, Zülfikar'ın sahibiydi. Hazret-i Alefendimiz gençlerin bakışlarında kendisini Hayranlıkla izlediklerini görüyordu. Kendisine büyük bir kahraman gözüyle baktıklarının farkındaydı. Hazreti Ali Efendimiz gençlere soruyordu. Sizce sahabe-i içinde en cesur kimdir diyordu. Gençlerin cevabı belliydi, hazırdı. En cesur sizsiniz diyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz tebessüm ediyor ve onlara dinleyin diyordu. İslam'ın ilk yıllarıydı. Risaletin ilk yıllarıydı. Peygamber Efendimiz'le beraber Kabe'de cemaat olarak namaz kılıyorduk. Mekkeli müşrikler bizim namazımıza tahammül edemediler ve bize saldırdılar. Bizler çevreye kaçışmıştık. Müşrikler Peygamber Efendimiz'i aralarına aldılar ve vurmaya başladılar. Biz korkudan hiçbir şey yapamıyorduk. Çevreden sadece korkuyla telaşla seyrediyorduk. Derken biri ilerden süratle geliyordu. Elbisesi savrula savrula can havriyle geliyordu. Bu gelen kim olabilirdi diye büyük bir merakla bakıyorduk. Kalabalığın içine kılıç gibi giriyordu ve Peygamber Efendimizin üzerine kapanıyordu. Ona gelen vuruşlar artık gelene vuruluyordu. Peygamber Efendimiz'i kurtarıyordu. Müşrikler bütün gücüyle genele yöneldiler. Ona linç edercesine vuruyorlardı. Sonunda bayılıyordu. Bu kahraman insan Ebu Bekir Efendimiz'di. Onlar sevgili uğruna tüm varlıklarından geçiyordu. Hicret ediyorlardı. Ana yurtlarını bırakıp gidiyorlardı. Onların deruni dünyasında destansı bir peygamber sevgisi vardı. Onların bu derin sevgilerin altında yatan hakikat neydi? Bu derli sevmenin arka planında... Hangi esas yatıyordu? Ebu Sufyan Mekke'nin öncülerindendi. Keskin bir muhakemesi olan insandı. Ebu Sufyan sahabeyi i kiramın, peygamber efendimiz olan büyük sevgisine tanık olduktan sonra şunu söylemekten kendini alamıyordu. Ben Kayserler iki sıraları gördüm. Onların çevresindekilerin sevgilerini de gördüm. Vallahi Muhammed'in arkadaşları kadar sevenleri hiç görmedim diyordu. Şunun altını çiziyorduk. Peygamber efendimizin şerefli arkadaşları kelimelerle ifade edilemeyecek bir sevgiyle seviyorlardı. Bunun arka planında yatan neydi? Bu derin ve engin sevginin sebebi ne olabilirdi? Bildiğimiz bir esas vardı. Seven sevilirdi. Sevilmek sevenler içindi. Ne denli seviyorsanız o denli sevilirdiniz. Ne kadar seviyorsanız o kadar sevilirsiniz. Gönül aleminde sevginin derecesi ne kadardı? Gönül dünyanın sevgiyle dalga dalga oluyor muydu? Peygamber Efendimiz el olan Zat-ı Kerim'in aynasıydı. el çok sevendi, şiddetli sevendi. el Rahman-ı Rahim'in Esma-i Hüsnasındandı. Rabbi Rahim'in güzel isimlerindendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönül dünyası el ile dop doluydu. Ola ki bu özelliğinden dolayı alemlere rahmet oluyordu. O alemlere rahmetti. Onu alemlere rahmet kılan alemlerin Rabbi Rahim'iydi. Rabbimizin sonsuz, sınırsız rahmetinden insanlığa gönderilen rahmet elçisiydi, rahmet peygamberiydi. Peygamber ikliminin güzelleri, şerefli arkadaşları gönüllerinde dalga dalga peygamber sevgisi olanlardı sahabe-i kiramın sevgilerini toplasak bütün annelerin kalbindeki evlat sevgilerini toplasak varlıklar alemdeki cümle anaların yavrularına dair sevgilerini toplasak alemlere rahmet olanın sevgisinin yanında çok küçük kalırdı bir nokta gibi kalırdı alemlere rahmet olanın bir damlası gibi olurdu. resul Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam Zat-ı Kibriya'nın el ismi şerifine mazhar olandı. Ayrıca Zat-ı Kerim olan Rabbimiz onu alemlere rahmet diye gönderiyordu. Haliyle şerefli arkadaşları onu en iyi bilendi, tanıyandı ve en ileri boyutta sevenlerdi. Peygamber Efendimiz'i en çok tanıyanlar, en çok sevenler oluyordu. Zira onlar Peygamber Efendimizin deryalar boyutunda olan sevgilisine masal oluyorlardı. O nimete nail oluyorlardı. O nimetle rızıklanıyorlardı. O nimetle gönülleri inşirah buluyordu. Bu iklimin tabi seyri olarak, İslam medeniyetinin büyük şairleri, büyük düşünürleri, büyük alimleri, ileri boyutta peygamber sevgisi ikliminde olduklarını görüyorduk. Zira onlar, Ümmet içerisinde peygamber efendimizi en iyi tanıyanlardı, ileri boyutta tanıyanlardı. Akıl ve gönül dünyası peygamber iklimiyle doluyordu, doyuyordu. Gönül sevgiye muhtaçtı, gönül sevgi istiyordu. Gönül sevgiyle kendine gelirdi, kendini bulurdu. Akılsa ilim isterdi, ilimle dolmak ve doymak isterdi. Peygamber ikliminde her şey tam bir dengede yürürdü her şey dengesini bulurdu. Sadece gönüle yönelmek olmazdı ya da sadece akla yönelme, aklı merkeze almak olmazdı. Akıl ve kalbi dengeli bir şekilde doyurmak, donatmak vardı. Bu iklimde her şey yerli yerinde oluyordu. Bütün mesele peygamberi ne kadar tanımakla alakalıydı. Zira Rabbi Rahim onu Üsve-i Hasan olarak önümüze koyuyordu. En güzel örnek, en ideal model olarak bizlere lütfediyordu. Adım adım onu tanımak vardı. Adım adım ona doğru yürümek vardı. Yudum yudum onun sevgisiyle rızıklanmak vardı. Anne sevgisi bir rızıktı. Baba sevgisi bir rızıktı. Evlat sevgisi bir rızıktı. Eşlerin sevgisi birer rızıktı. Gökyüzünü sevmek bir rızıktı. Varlıklar alemini sevmek bir rızıktı. Kuşkusuz rızıkların en büyüklerinden olansa Rahman Rahim'in sevgilisinin sevgisiyle rızıklanmaktı. Varlıklar aleminde en büyük rızık buydu. Rahman Rahimi seven adım adım o sevgilinin izini takip edecekti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.